Dövme ile Allah Muhammed yazdırılması caiz midir? E, dövme dinimizde e, memedilen, sakındırılan şeylerdendir. E, son yıllarda e, çokça yaygın bir şekilde gençler arasında maalesef, e, maalesef yayılmakta ve yapılmakta. Ya Bunun e, cahiliye devrine kadar gittiğini görüyoruz. Hı hı. Böyle bir e, eski geçmişi var. İşte kadınlar daha kendilerine e, bir güzellik katması gibi düşüncelerle Yüzlerine yaptırıp eski devirlerde de var bu. Zaman zaman işte hacca falan gittiğimizde veya Arap ülkelerinde yaşlı kadınların da bunu bir gelenek halinde yüzlerine, çene bölgelerine vesaire yaptıklarını görüyoruz. Kimisi alnına yapıyor. Yani bu İslam'ın sakındırdığı günah saydığı fiillerden. Dolayısıyla Müslümanlara düşen dövme yaptırmamak. Peygamber Efendimiz dövme yaptıranın Allah'ın rahmetinden uzaklaşacağını söylüyor. Lanete uğrayacağını ifade ediyor. Peygamberimiz rahmet peygamberi, lanet ifadesini kullanmamış çoğu kere ama bu dövme konusunda nadiren kullandığı ifadelerden birisi bu kelimeyi kullanmış. Nadiren kullanması da zaten o konunun önemini evet. belirtmek var. Evet, Değil evet evet. onun için kardeşimiz böyle bir düşünceden hemen Uzaklaşsın inşallah. inşallah. Rabbimizi, Nebimizi, Peygamberimizi, kalbimize, gönlümüze yazmamız önemli olan değil i̇nşallah. mi? İnşallah. Allah'ı unutmamak. Allah'ı zikirden, hatırdan çıkarmamak. Peygamber Efendimiz'in sünnetini, değil mi? onun güzel ahlakını, rol model oluşunu unutmamamız lazım. E, yaptıranlar da Allah'a sığınacak, tövbe edecek. Yaptırmayı düşünenler de yaptırmasın inşallah. İnşallah. E, böyle diyelim.